Sözü anlamak ve anlatmak. Bir filozofa dünyada en zor şey nedir diye sormuşlar. Sözdür diye cevap veren filozof, neden diye sorduklarında... ...çünkü anlamak da zordur, anlatmak da der. Herkes yanındakini verir. Kendisine hakaret edilen... Hazreti İsa'ya Aleyhisselam niçin karşılık vermediniz diye sorduklarında şu cevabı verir. Herkes yanında olandan verir. Onda olan benim yanımda yoktu. Hiç olmazsa safım belli olsun. Hazreti İbrahim'i atmak için büyük bir ateş yakılmıştı. Bu esnada bir karınca su taşıyordu. Yolda giderken karşılaştığı karıncalar nereye gittiğini sorarlar. Karınca, Hz. İbrahim'e atacakları ateşi söndürmek için su taşıyorum diye cevap verir. Soruyu soran karıncalar gülerler. Senin götürdüğün su o kocaman ateşi söndürmeye... ...yetmez ki derler. Olsun der karınca. Ben de biliyorum yetmeyeceğini ama... ...hiç olmazsa... ...safın belli de olsun. Aşıkların rengi. Mevlana'ya sormuşlar. Ashab-ı keyfin kıtmirinin rengi idi? Sarı olsa gerek demiş Mevlana. Çünkü... ...aşıkların rengi benzi sarıdır. Bir gün Mevlana'nın hanımı yokluktan yakınırken Mevlana hanımına dünyayı sizden esirgemiyorum sizi dünyadan esirgiyorum der. Sonsuz hayatlar Yaşlılık yıllarında iken niçin kendinizi bu kadar yoruyorsunuz diye soran arkadaşlarına Victor Hugo şu cevabı vermiş. Dinlenmek için önümde sonsuz bir hayat var.